Petrus'un birinci mektubu Birinci bölüm Mesih İsa'nın elçisi Ben Petrus'tan Pontus Galatya, Kapadokya Asyeli ve Bitinya'ya Dağılmış ve buralarda Yabancı olarak yaşayan seçilmişlere Selam İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz Ve onun kanının üzerinize serpilmesi için Baba Tanrı'nın öngörüsü Uyarınca ruh tarafından Kutsal kılınarak seçildiniz Lütuf ve esenlik Artan ölçü de sizin olsun. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babasına övgüler olsun. Çünkü O, büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye İman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz. Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçle coşmaktasınız. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Şu anda onu görmediğiniz halde ona iman ediyor, sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz. Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler, bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler, araştırmalar yaptılar. İçlerinde olan Mesih ruhu, Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde, ruhun hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar. Şimdi size de bildirilen gerçeklerle kendilerine değil, size hizmet ettikleri onlara açıkça gösterildi. Bu gerçekleri gökten gönderilen kutsal ruhun gücüyle size müjdeyi iletenler bildirdi. Melekler bu gerçekleri yakından görmeye büyük özlem duyarlar. Bu nedenle zihinlerinizi eyleme hazırlayın. Ayık olun. Umudunuzu tümüyle İsa Mesih'in görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın. Söz dinleyen çocuklar olarak bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın. Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre sizde her davranışınızda kutsal olun. Nitekim... Şöyle yazılmıştır. Kutsal olun. Çünkü ben kutsalım. Kimseyi kayırmadan, kişiyi yaptıklarına bakarak yargılayan Tanrı'yı baba diye çağırdığınıza göre, gurbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Tanrı korkusuyla geçirin. Biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan, altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, Kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih Çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı Onu ölümden diriltip yücelten Tanrı'ya Onun aracılığıyla iman ediyorsunuz Böylece imanınız ve umudunuz Tanrı'dadır Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız Kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz onun için birbirinizi candan, yürekten sevin. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Nitekim, insan soyu ota benzer. Bütün yüceliği kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçek solar, ama Rabbin sözü sonsuza dek kalır. İşte size müjdelenmiş olan söz budur.